Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم تكم بالحي القيوم الذي لا متبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muhterem dinleyenlerimiz, dünya hayatında yaşadığımız şu saatler, şu dakikalar keskin kılıç gibi ömrümüzden bir kısmını kesmektedir. Her geçen dakika, saat, gün, gece bir daha bize geri dönmemek üzere elimizden çıkıp gitmektedir. Kaçınılmaz bir son olan ölüme doğru her an biraz daha yaklaşmaktayız. Ne mutlu bize ki imanlıyız, elhamdülillah Kur'an ehlindeniz ve şu mübarek saatleri Hz. Kur'an'ın sohbetleriyle geçirme şerefine nail olarak vakitlerimizi değerlendirmekteyiz. Şu saatlerde, şu vakitlerde nice insanlar allah Teala'dan gafil olarak, ahiretten habersiz olarak, başlarına neler geleceğinden tamamen cahil bulunarak cevku safalar içerisinde deyip gülmekte. Ve eğlenip durmaktadırlar. Halbuki ölüm birçoğunu pek yakın bir zamanda alıp götürecektir. Ölüm kişiye ayakkabısının kayışından, ipinden daha yakın. Aniden gelecek. Bizi dünyadan sökecek, alacak. Evimizden, barkımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, bütün sevdiklerimizden ayıracak. Bir daha onlarla görüşmemek üzere dünya hayatı itibariyle. Bizi tamamen ayırıp Berzah alemine Geçirecek Bu itibarla Şu kısa ömrü iyi geçirmek lazım Çok iyi değerlendirmek lazım Allah'ımızın kelamlarını Okuyarak dinleyerek istifade etmek lazım Kazanmak lazım Yazık değil mi Bizi yaradan yaşadan yediren içiren Bize bu dilleri Dudakları ağızları gözleri Beyinleri veren Rabbimizi zikretmeyelim, ona şükretmeyelim, nimetleri ondan bilmeyelim. Onun bize gönderdiği kitaba nazar etmeyelim, bakmayalım, değer vermeyelim. Yazık değil mi ondan sonra onun huzuruna çıkalım da rezil olalım. Çok yazık olur. Kimseden fayda yok. Ne doktor kurtarabilir, ne hoca kurtarabilir. Efendim, ne eczacı bir ilaç yaz verebilir. Ancak Rabbim bana acıyabilir, dünyada da ahirette de. Ölüm kesin, muhakkaktır, kaçınılmaz bir akıbettir onun için. Mesele ölmemek değil. Kötü ölmemek. Mevla ölmeyin buyurmuyor. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İslam'dan başka bir din üzere ölmeyin. Mutlaka öleceksiniz. O zaman aman İslam üzere öl. E İslam üzere yaşayan, İslam üzere ölecek. تَمُوتُونَ كَمَا تَعِيشُونَ وَتُبْعَثُونَكَ مَا تَمُوتُونَ وَتُحْجَرُونَكَ مَا تُبْعَثُونَ Hadis-i şerifte Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak Kur'an'la yaşayanlar, zikirle yaşayanlar, ibadetlerini devam edenler, sohbetlere iştirak edenler, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bak şu saatlerde tefsir dinleyenler, vakitlerini, saatlerini Allah'ın ayetlerini anlamaya, dinlemeye sarf edenler, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Allah'ın kelamıyla, ile öleceksiniz. İnşallah, ümitliyiz. Hepimiz ümitliyiz. Ölüm meleği geldiği zaman "Esselam yekrauke es selam ve mübşiruke bil cennet" Selam ismine malik olan yüce Allah sana selamı okuyor, selam söylüyor. Seni cennetle müjdeliyor dediği zaman e, "Çabuk götürün beni" diye yadan kıl çeker gibi Canını sıkacak da anlamayacaksınız. Siz de biz de inşallah. Neden? Çünkü Kur'an'a değer verdiniz. Bak şu saatlerinizi Kur'an dersine ayırdınız. Gecenizde, gündüzde abdese, namaza, zikre, ilme, Allah'ın dinini öğrenmeye, öğretmeye, insanlara bu hususta teşvik yapma vakit ayırdınız. Allah da cennetten yer ayırdı inşallah. Bu işler böyle karşılıklı. Ne kadar değer verirsen o kadar değer görürsün. Mevla, mevlane değer vermek, onun kitabına değer vermek. Onun peygamberine tazım etmek. Onun vekillerine, varislerine, alimlerine, velilerine, dostlarına hürmet etmek, ikram etmekle olur Ben Allah'a çok değer veriyorum e Değer veriyorsun ama bir, bir satır Kur'an okuduğun yok Bir saat e, Kur'an tefsir dinlediğin yok Nasıl değer veriyorsun? İnsan sevdiğinden bahsedilmesi, sevdiğinin sözlerini anlatılmasını nasıl karşılar? E o zaman sözünle işin birbirini tutacak İşin sözünü destekleyecek Lafta kalmayacak Kimse ne zaman öleceğinden Haberdar değil Nice Ağır hastalar yatakta Ölüm beklerken sağlamlar pat diye ölüyor Hasbefendi hocamızın Muhtereme refikelerinin Cenazesi Fatih caminden Kılınıp kaldırılıp Sakızacı şehitlikte Defnedilirken Tam dualar yapılıyor Kabir topraklar atılıyor Yasin Şerif duaları yapılırken Abdülmecit Hoca Efendi Fethiye Camii Müezzini Senelerce derslerimize devam etti Takip etti Ondan sonra evinde çok iftar ettirirdi bana Böyle görüştüğümüz Samimi mübarek insan O da orada Ben de bir kürek atayım e, Kabirin toprağına diye e, Kalkıyor Ondan sonra e, hemen geri doğru Düşüyor Birden Duaya amin derken işte bir kürek, kabre toprak atmak çok fazileti var, cevabı var. Tabi bunların ahirette her yapılan karşımıza çıkacak. Bir kulun mağfiretine vesile oldu, bir Müslümanın kabrine attığı bir toprak. Kimi bir cenazeye bir omuz uğrarak taşı, taşırken af oluyor. Kimisi bir kürek toprak atarken af oluyor. Kimin nereden af olacağı belli olmaz. Onun için bütün salih amellere devam etmek lazım. Hangi salih amel hiçbir salih ameli küçük görmemek lazım. Bir hayırlı amelden insan kazanır. Bak mübarek insan Abdülmecid Hoca yani ne kadar bir defa abdestli. İkin namazını kılmış. Zaten ikindi namazını kılınca tertemiz olmuş. Biliyorsunuz namaz beş vakit namaz beş kere ırmağa girip yıkanıp çıkmak gibi. Adam da kir bırakmaz buyuruyor. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. İki namazını kılmış. Cenaze namazını kılmış. Cenaze namazını kılan ne alır? Metteb'a cenazete müslübin felü kıyratı. Bir cenaze namazını kılan bir kırat alır. Peki mezara da gelirse defninde hazır bulunursa bir kırat daha alır. Kıyrat nedir? Küllü kıratın misli her kırat Uhud dağı kadardır. Medine'de sıra dağlar var. Uhud öyle gidiyor. Yemen'e kadar ekleniyormuş o. O Uhud dağları. Mubarek Uhud dağı değil Uhud dağları o o Uhud kadar diyor sevap alır bir Müslümanın cenazesine katılan peki mezarına da gelirse gömüldüğünü takip ederse gömülmesini izlerse iki Uhud dağı kadar sevap alır e, mübarek adam daha bak ikindiği kılıyor abdestli vaziyette abdestli ölenin cenazesine Cebrail Aleyhisselam katılır abdestli ölenin cenaze namazına Cebrail Aleyhisselam da katılır onun için abdestsiz durmayın buyruluyor hadis-i şerifte. Belki ölürsünüz de Cevri aleyhisselam cenazenize gelmez. Görüyor musun? Abdestli ikindi yeni kılmış bir Uhud'da kadar cevap almış cenazeyi kılmakla. Bir de gelmiş mezara bir Uhud'da kadar daha cevap almış bir de toprak atayım diye kalkmış düştü öldü o da orada. Hasb-ı hocamızın e, eşinin mezarında. O da orada öldü. Efendim peş peşe işler. Çarşamba günü yani. Çarşamba günü Aspat Canan'ı mı? İkin kaldırılıyor. O da iki namazında orada yapıyor Yosu da öldü. Onda cenazesi perşembe günü 3 maladan öğrende kaldırılıyor. İşte böyle. Ölümden öte vaiz var mı? Kefa bil mevtî vaizâ. Vaiz olarak ölüm yeter. Hangi sohbet, hangi nasihat ölümden daha ibret verir ya? Öte yandan nice hastalar, kanser, ağır, beklemiş. onlar kaç ay daha yaşar belli değil. E burada sabah sağlam adam hiç... Mezara gelmiş, hesabı sağlam, o da oradan sediyelen, Evet cenazesi çıkar. Durum bu. Aldanacak vakit yok. Eğlenecek zaman değil. Ahirette sonsuz istirahatler var inşallah. İki günlük hayatımızı değerlendirelim. Yazık etmeyelim, kendimize yazık etmeyelim. İşte siz şu saatte, Bakara suresinin ayetlerinin tefsirinde, şu bizim dersimizi takip ederek, sohbetler dinleyerek, Ehli sünnet alimlerin eserlerini okuyarak Ömrünüzü değerlendiriyorsunuz Vaktinizi değerlendiriyorsunuz Bin rekat namaz kılmaktan faziletlidir Şu dersi dinlemek Birbirinize de telefon ederseniz mesaj çekerseniz Bak sohbet var saat 9'da Cumartesi gün gel Allah'ın Ahetlerini dinle diye böyle birbirini teşvik ederseniz Ne kazanmak ne kazanmak Millette kazandırmak Yaşadığınız gibi öleceksiniz Müjdesiyle karşılaşacaksınız Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz Abdestle, Kur'an'la, namazla, sohbetle, ilimle derdimiz dinimiz olarak inşallah. Yaşarsak bu din hassasiyetiyle ölürüz. Öyle de diriliriz. Dirildiğiniz gibi mahşere çıkartılacaksınız. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için salih amellerde, hayırlı amellerde, camilerde, abdestli hallerde, ibadetlerde, ilim halkalarında, zikir meclislerinde, kimisi namazda, kimisi secdede böyle Allah'a kavuşanlar var. Ne güzel yaşayanlar, ne güzel Allah'a kavuşanlar var. İşte biz de onlar gibi, ahirete onlar gibi gitmek istiyorsak, kazanarak gitmek istiyorsak, aman şu ömür sermayesini boş yerlerde telef etmeyelim, heder etmeyelim, dinimizi önemseyelim, Allah'ımızın kitabına değer verelim, Rabbimizin de melekleri bize Rabbimizin selamıyla gelsinler inşallah. Şimdi dersimiz Bakara suresinin 26. ad-i geldi. Bu ayet kerimede çok ibretler var. Çok hikmetler var. Allahu Teala ve Tekad'de Hazretleri her bir ayetinde bize da bulunuyor. Hazreti Kat ve i ve Hasen-i Basri'den gelen rivayetlere göre ayet-i kerimenin nüzül sebebi yani ne gaye ile indiği konusunu evvela ise nakledelim. allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'ın da Birçok misaller vermektedir. Misal örnek vermek anlamına geliyor. Rabbimiz ve Teala da bu örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar ediyor. allah Teala daha önce indirdiği kitaplarda da dar bu meselelerde bulunur. Çok misaller verirdi. Hatta bazı kitaplarında Emsel Suresi diye sırf misallerden dolu sureler de bulunuyordu. Bu misaller olayları insanların zihnine yaklaştırmak için veriliyor. Numune örnek olarak naklediliyor. Bunun da faydası bir hadise, bir olay bir vaziyet, bir durum bir örnekle anlatılarak onun güzelliği veya çirkinliği, işte ehemmiyet verilip verilmemesi gerektiği insanların aklında, hatırında güzelce kalması için böyle suretlendiriliyor, şekillendiriliyor, en belih en fasih, en edebi makalelerde manzumelerde, yazılarda, dizilerde kitaplarda bu türlü misaller çokça bulunuyor. Yani bir insanın sesinin güzelliğini diyelim anlatmak için kaç cümle sarf edilecek, kaç satır yazılacak, çizilecek, kaç dakika konuşulacağına mesela bülbül denerekten bir bülbül vasfıyla diyelim onun sesinin güzelliği ne kadar güzel tasvir ediliyor. Bir insanın gözünün güzelliği ahu denerek ceylan manasına ahu gözlü diyerek mesela vasfediliyor. Zararlı bir şey hakkında, bir insan hakkında, bir bir fikir hakkında yılan tabiri kullanılıyor mesela. O ne kadar artık öldürücü olduğu, muzur olduğu anlatılıyor. Bir şeyin uğursuzluğunu veya bir kişinin uğursuzluğunu, hayırsızlığını, bereketsizliğini vasf diyen mesela baykuş gibi bir tabir kullanıyor. Bunlar benzetmelerdir, örneklendirmelerdir. Bunlar çok kısa tabirler, çok kısa bir hatta tek kelimeyle bak görüyor musunuz demin söylediğim birkaç mesela bir kelimeyle bile icabında... En kuvvetli tarzda yani icabında sayfalar dolusu e, yazılacağına, dakikalar boyu konuşulacağına tek kelimeyle o en kuvvetli bir tarzda kastedilen mana anlatılmış oluyor. Hz. Kur'an'da da Rabbimiz Tebih Aleyküm Teala birçok hikmetlere, maslahatlere, menfaatlere mebni olarak birçok misaller, örnekler, teşbihler, temsiller irade etmiştir. Bunun örneği çok. Yani Kur'an'ın büyüklüğü anlatılıyor diyelim. Kur'an'ın büyüklüğünü anlatırken ne buyuruyor? Kuran'ın büyüklüğünü anlatırken ne buyuruyor? Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki biz onu koca muhkem dağlara indirseydik o dağlar onun ağırlığına dayanamazdı. Allah'ın korkusundan ürperirlerdi, titrerlerdi ve sen o dağı görürdün bakardın ki o dağ efendim sallanıyor, titriyor ve Allah'ın haşetinden parça oluyor, her parçası bir yana düşüyor. Bu misalleri biz insanlara niye açıklıyoruz? Belki ince düşünürler. Dağdan misal veriyor. Mesela taştan misal veriyor. Büyük şeylerden misal veriyor. Küçük şeylerden misal veriyor. Dağ diyelim. Büyük bir şey. Daha büyüklükte alem. Dağ gibi dedim mi? Çok büyük demek. Sabitlikte, muhkemlikte, sağlamlıkta bir örnek teşkil edecek bir misal mesela. Ondan sonra bir ağaçlı misal veriyor estağfirullah elem tara habibim görmedin mi keyfe darabellahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceretin dayyibetin asluha thabitü ve fer'uha sema. Allah o en temiz kelime o en pak, en hoş kelime olan kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet Eşhedü en ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammed'in abdühü ve resulü Bunlar hak kelime, tertemiz kelime Bunlara Allah bir örneklendiriyor, misal veriyor Ne gibi? Tertemiz ağaç gibi Ne ağacı bu? Hurma ağacı Kökü sabit, hurmanın kökleri çok kuvvetlidir Bayağı yerin dibine kadar işler Mesela unhaf boyu da uzun insan gibi Zaten insanla akrabalığı da var Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı çamurun kalıntısından, hurma ağacı yaratıldığından halamız oluyor. Onun için insan gibi de dik böyle dümdüzdür. Mevla buyuruyor, dalları göv tutmuş. Yüksek, uzun. <gülüyor> Rabbisinin izniyle her mevsim meyvesini verir. Efendim Hurma ağacının faydası, bereketleri, menfaatleri her vakit istifade edilir. Çünkü diğer ürünler gibi değil. Bazı ürünlerin, efendim... Hamı işe yaramıyor, çok olgunu işe yaramıyor. İlla bir yenilecek kıvamı aranıyor. Fakat hurma bir acayip. Ona büslü deniyor, büsrü deniyor, rutab deniyor, temr deniyor. Yani değişik, değişik halleri var. En ham hali de yeniyor, biraz olgun hali de yeniyor. Yaş hurma tadım yeniyor. Efendim, kup kuru de acaba böyle sakız gibi şey gibi çek çekilerek zor e, yenecek şekilde o kadar kup kuru fakat o da çok daha değişik bir lezzet oluyor. Ondan sonra her haliyle, her mevsim ürünü veriyor. Mübarek. İşte kelime-i şehadet, kelime-i tevhid bu zikirlerde diyelim, insana hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, sıratta da, mizanda da, cennette de, her daim yarayacak böyle bir faydalı zikir. Mesela buna misal veriyor. Ve adribullahu lemzale linnâs. İşte Allah insanlara böyle misaller açıklar. Le'allehum yetezekkarûn. Belki iyice düşünürler de, bu hoş kelimeden ayrılmazlar. Allah dünyada ahirette ayırmasın. Son nefesimizde bizi bu kelimeden mahrum bırakmasın. Dünyada ahirette bu kelimeden ve bu kelimenin ehlinden, buna inananlardan, fullamen edenlerden bizi uzak tutmasın. Amin. Kelime-i Nasıl bir kelime? Kelime-i tevhid. Men kâle la ilâhe illallahü ve arba'a Güzel talimine, tecvidine riayet ederek, la'yı uzatarak, la ilahe he, onlar boğaza takılmadan geçecek İllallah Bu kelimeyi tevhidi okur iman ile 4000 büyük günahını bir kere, bir kere okunması diyor bağışlar 4000 büyük günah Düşünsene ya İman kelimesi Gökler yerlerden ve arasındakilerden ağır Bir kelimeyi tevhidi Yedi kat gökler yerler arasını Sevapla dolduruyor Mesela. Bu kadar faydalı Bunu misalle açıklıyor bir hurma ağacını misal vererek Orada bir taştan kaç kuş vuruluyor. Bir, bir yandan kelime-i kelimeyi kelime-i tevhidin faziletleri meziyetlerine işaret ediliyor. Bir yandan hurma ağacının bereketlerinin menfaatlerine temas ediliyor. Yani bu, bu bir ayetin üzerinde dursak belki kaç derslik sohbet var orada. Şimdi ben e, misal olarak zikrettiğim için hızlı geçiyorum. Yani dağdan misal veriyor. İcabında ağaçtan veriyor. Daha küçük. Ondan sonra <gülüyor> daha, ondan daha küçüğünden misal veriyor. Efendim mesela örümcek. Estağfurullah meselülladîn etkâzu min ankabut ankabut bu suresinin 41. ayetinden itibaren devam edin ayet kelimelerinde. Allahı bırakıp da Celle Celaluhu bir olan kendilerini yaradan yaşadan yediren, rızıklandıran, Rablerini terk edip de ondan başka dostlar edinenler, putları Rablerine ortak edenler, aciz varlıkları, keresteleri, odunları, mermerleri, efendim, hatta kimileri, inekleri, maymunları, fareleri, ilah diye Allah'a ortak edip tapanlar, haçlara tapanlar, efendim, heykellere tapanlar, budalara tapanlar, ...neler neler yapanlar. Bunların... ...bu tatlıkları ile... ...irtibatları... ...bunları dost edinmelerinin, Rab edinmelerinin... ...Allah'a ortak koşmalarının... ...efendim... ...bir örneğini vereyim mi size? Durumlarını en kısa şekilde, en güzel şekilde anlatayım mı size? Örümceğe benzetiyorum Allah buyuruyor. Ne yapmış örümcek? Bir ev yapmış. Ama evler içerisinde... Bu kadar canlının evi var. Karıncasından filine, insanından cinine. Bu kadar herkesin meskeni var, karargahı var, evi var. Bu evler içinde zayıflıkta dar bu mesel olacak, dilden dile dolaşacak, anlatılacak, dinletilecek, örnek verilecek en zayıf ev elbette örümceğin evidir. E şimdi işte bir üfürükle gidecek şekilde, bir parmak atarak bozulacak şekilde... Böyle zayıf bir ev edinmiş olanlar, bir örümceğin durumu neyse, tutar dalı neyse, Allah'ı bırakıp da başkalarına tapanların, dua yapanların da, efendim, acınacak durumu budur. Ah bunu, bu hakikatleri bilseydiler, hiç Allah'tan başkasına taparlar mıydılar? ''İnnallâhe alemü mâ edûne min şey'' Allah Teala, kim ondan başkasına tapıyor, kim onu bırakıyor, terk ediyor, kim ne yapıyor... Kime yalvarıyor? Kime itikad ediyor? Faydayı zararı kimden bekliyor? Allah hepsini biliyor. Övel azizül hakim. İzzet sahibi ulu ve kavide odur. Hikmet sahibi hakim de ancak odur. Ve tilkelem fialun adribalinnas. Bak biz insanlara misaller veriyoruz. Ne örnekler veriyoruz. Yani bu örümcek örneği çok konuşulacak bir örnek tabi. Ve ma yaakilvuhâ illel alimun. Ama... O misalleri ancak alim kullar, ilim sahipleri anlar diye başkaları anlamaz. O da adam da diyor ki, ya böyle Kur'an olur mu? Allah'ın kitabında böyle şeyler olur mu? Ankebut sure, suredir. E örümcekten ismini almış bir suredir. Ankebut suresi var mesela. E adam diyor ki, Allah Allah bu nedir ya? örümcekten bahsediyor, hurma ağacından bahsediyor, yok dağdan taştan bahsediyor, Kuştan bahsediyor Balıktan bahsediyor e Neden bahsedecek Hepsi onun yaratıkları Hepsi onun ayetleri Hepsi onun kudretinin delilleri O arada ne örnekler veriyor Ne ilimler veriyor Ne misaller veriyor Ama Ancak alimler anlıyor Allah'ı bilenler anlıyor Kur'an'ı bilenler anlıyor Tefsir ilmine çalışanlar anlıyor Öbürleri anlıyor Ne bilecek Gazete okuyarak Roman okuyarak Dergi okuyarak Bu işler anlaşılır mı Kur'an okuyarak, tefsir okuyarak, hadis okuyarak bu işler anlaşılır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sinekten de misal veriyor. Sinek diyelim örümcekten de küçük yani. Örümceğin baya bir sahası alanı var. Ya eyyuhennâs ey bütün insanlar duribe meselün fessemiûle. Size bir misal açıklandı. İyi dinleyin kulak verin. Allah Teala buyuruyor ben sizi yarattım. Size akıl fikir verdim. Size peygamber gönderdim. Ona kitap indirdim. Size misaller veriyorum örnekler veriyorum Akıllarınıza sizin zihinlerinize Hakikatleri yaklaştırıyorum Sizinle meşgul oluyorum Sizinle ilgileniyorum Bak kafir mümin ayırt etmiyorum Ey insanlar diyorum Bir dinleyin bir kulak verin ya Rabbimiz ne buyuruyor acaba diye biraz Rabbinizin tarafına yönelin ya Bu nedir ya Beni kim yarattı düşünmek yok Niye yaşıyorum düşünmek yok Efendim sonum ne olacak düşünmek yok Başım ne sonum ne halim ne istikbalim ne Hiçbir şey Derdi yok umur yok Yesin içsin yatsın aşağı Ben nereden kazanacağım Nasıl harcayacağım Ne yiyeceğim ne içeceğim Uyuyacağım kalkacağım Gezeceğim tozacağım Sen bunun için mi yaratıldın ya İnnellezîne <gülüyor> ted'ûne min dûnillah Allah'ı bırakıp da Tapmakta olduklarınız Haşa ve kella Biz Allah'tan başkasına tapmadık da Tapmayacağız inşallah Ama şirk koşanlara Allah'a ortak koşanlara ya Bazıları bu şirke düşmüş, maalesef insanların çoğu bu şirke düşmüş. İnsanların çoğu Allah'a inanmaz, inansa da şirk koşarak inanır. Allah'a inanıyorum derken yine Allah ortak koşuyor. Allah'ın helal dediğine uymuyor, başka birinin helal dediğine uyuyor Allah'ın ser serbestine bakmıyor, başka biri serbest ederse ona uyuyor Efendim Allah'ın yasak dediği şeye uymuyor, başkası serbest etti diye onu dinliyor. Allah helal ettiği yani halde başkası yasak etti diye ona uyuyor. Bu nasıl Allah'a iman? Allah'tan başka kuluna kim hükmedebilir? Kulu hakkında kim tasarrufta bulunabilir? Yaratırken başkası karışıyor mu? Öldürürken başkası karışıyor mu? Diriltirken başkası karışacak mı? E yok. E şimdi kim karışır? Kula ancak Rabbi karışır. Bak Rabbi kitap indirdi. Allah'a ortak koşulur mu ya? Putlara tapılır mı? Haçlara tapılır mı? Kerestelere tapılır mı? Allah'tan Allah'ın yarattığı aciz varlıklara tapılır mı? Allah'a bırakıp da o taptıklarınız. O koca koca putlarınız, latlarınız, uzdalarınız, menatlarınız Kabe'ye dizmişler 360 tane putu ya. Kimisi kurşundan, kimisi bakırdan, kimisi kalay şeyden, efendim altından. Len <gülüyor> yakulubaben ve lebicte mauleh Bak size misal veriyorum, örnek veriyorum. Laf anlayın. Sizin ilahlarınızın, batıl ilahlarınızın hepsi bir araya gelseler bir sinek dahi yaratamazlar. O sineği yaratmak var ya uçak yapmaktan daha zor. Uçağı yapanlara söyleyeyim bakalım sinek yaratabiliyorlar. Ona can vereceksin. O kadar küçük bir hayvan. Onun o kanatları var, gözü var. Efendim onun... Yiyor, içiyor, midesi var Nereden giriyor, nereden çıkıyor Ne kadar ayağı var Onda ne sanat harikası var biliyor musun? Kocaman heykeli yaparsın ha Bir yapamazsın Hele ona can vermek bambaşka bir şey Hayat vermek, ruh vermek O sırf Allah'a yani ben... Beni gibi yaratmaya kalkan O koca koca heykelleri yapıp da Onlara tapan ve onlara şekiller veren kişiden daha zulüm işlemiş olan kim olabilir? Yani beni gibi yaratmaya mı kalktın? Benle boy ölçüşmeye mi kalktın? Hadi bakalım sana meydan okuyorum buyuruyor. Bukhari hadisinde bir dane yaratsınlar da göreyim. Bir zerre yaratsınlar da göreyim. He? Teknoloji ilerledi. Fen ilerledi, hepsi ilerledi. E, su yapsınlar, şimdi o küresel ısınma var. Su yok, barajlar kurudu, yakında aç kalacağız, kıtlık olacak, başladılar konuşmaz. Zaten kıyamet kopacak. Adam diyor, böyle giderse bin sene sonra aç kalacağız. E bin sene gitmez ki zaten. <gülüyor> zaten kıyamet yaklaştı. Sen bin sene sonayı ne düşünüyorsun? Bugün yemek bulduğunda şükret Allah. Ama hadi su yarat. E işte su neden olur? O, bilmem ne moleküllerinden, aa, fenden, fizikten atmosfesiyon tutmasyon. Ben de bir şey anlamıyorum. Yurt masyon, Tamam diyorum. Ha, o da bir şey biliyormuş gibi. Ona da ağzımı açıyorum. Dinliyorum onu. Heş hepaş heş heş bilmem ne. He u a i. E ne oldu? Yarat bir, bir damla su göreyim. E yok. Bir tane yaratsınlar diyor. E, susam tanesi yarat. Yok. Hep bir zerre yaratsınlar diyor. Yok. Yoktan yaratmak Allah'a mahsus. Adam kalktı. E ben de yaratırım. Tövbe ya Allah. E nasıl yaratacaksın? Fen deneyi yapacakmış gibi. Efendim toprağı koyuyor bir şeyin içerisine e, bardağın bilmem nenin ondan sonra onun havasını alıyor. O havasız kalıyor bilmem ne oluyor. Ondan sonra onun içerisinde böcekler türemiş. Öyle o kadar deney yapma lüzum yok. Bizim ayran e, ekşidi mi? Üzerine hemen böcekler oluyor zaten. Kendi kendine hiç deney de yapmıyorum. Ama gel bakalım buraya şimdi ne oldu? Ben de bak böcekleri yaptım. E, nerede böcekleri yaptın? Ol dediğinde oldu mu? Yok. E, top, toprağı kim yarattı? Hava gibi yarattı, civa gibi yarattı, allah Teala e, Kapı gibi yarattı, o çanağı gibi Ne Onları koydum, ben ne durup dururken oluyor da Ben yaptım diyor, Allah Allah Bir insan bu kadar cahil olur mu? Nemrud'un demesi gibi yani Efendim, İbrahim Aleyhisselam diyor ona ki Benim Rabbim Rabbi ellezi yuhiy ve ümid Öldüren, dirilten Allah O da soruyor ona, senin Rabbin kim? Diyor, benim Rabbim öldüren, dirilten Allah O da diyor ki, e, ne farkımız var? Ben de diriltirim, öldürürüm diyor Ondan sonra hapisten iki mahkum çağırıyor. Bunu asın diyor, bu da yaşasın. <gülüyor> Allah Allah. Allah'ın yarattığı adama, Allah'ın yaşattığı adama yaşasın deyince o diritmiş oluyor onu. Böyle saçmalık olur mu zırva olur mu ya? Zarfet dalibü el O putların önüne çekiyorsunuz, çömeliyorsunuz, onlara secde ediyorsunuz, tapıyorsunuz, onlardan medet umuyorsunuz. Onlara yalvarıyorsunuz, dua diyorsunuz. Dua eden de aciz. Dua edilen de aciz. İsteyen de aciz, istenilen de aciz. Ona diyorsun ben hastayım bana şifa ver. O diyor ki, kel ilaç buzun başına sürer. Ben zaten hiç hayattan haberim yok. Odun gibi duruyorum ha burada. Benden ne istiyorsun sen, ne kafas adamsın diyor. O da onu duyduğu yok. E şimdi bak neymiş misal verdi şimdi bu sefer? Dağdan indi, kurma ağacından geldi, görümcekten çıktık. Şimdi sinek. Hz. Katade ve Hz. Hasen anlatıyorlar. Yahudiler Kur'an-ı Azimüşşan'daki bu gibi misalleri duyunca gülmeye başladılar. Dediler ki ya bu Allah'ın kelamına hiç benzemiyor. Kur'an Allah'ın kelamı olsa Allah gibi bir zat böyle basit hakir şeylerle misal verir mi ya? Allah'a yakışır mı örümcekten bahsetmek, sinekten bahsetmek? Allah Allah. Örümceği sineği niye hakir görüyorsun canım? Yarat o zaman yaratamıyorsun. Onun yaptığını yap onu da yapamıyorsun. Ya onlar sanat harikası Allah niye bahsetmesin bütün yarattıklarından canım? Bunda gülecek, şaşıracak ne var? Yine geçen derslerimizde münafıklar hakkında misaller verildi. Münafıkların hali, durumu, misalleri, örnekleri işte fırtınalı bir gecede ateş yakanlara benzerdi. Anlattık biliyorsunuz. Kaç ders devam ettik. Bunların hepsini tekrar tekrar konuşacak değiliz. E bunları duyunca münafıklar, Medine'de münafıklar çok. Kambersiz düğün olmaz. Müslüman geçiniyorlar. inanmamışlar içerilerinden. Onlar ya Allah böyle şeyleri nasıl misal veriyor Kıymetsiz şeyler falan Kendilerinle bahsettiysin zaten Hemen konuyu e, dalgaya alaraktan e, Küçülsemek istiyorlar İşte Kur'an olmasa Bu misaller olmasa Bu ayetler olmasa Bu gerçekler olmasa Bu sohbetler olmasa Bu dersler olmasa da Manevi rızkımız kesilir Ruhumuz ölür İman nuru söner Allah muhafaza Onun için ben size maddi manevi rızıklarınızı yarattım indirdim Allah buyuruyor Artık arayın Arayın kulların. <gülüyor> Rızkı Allah katında arayın. <gülüyor> Ancak ona kulluk edin, ona şükredin. <gülüyor> Ancak ona döndürüleceksiniz, ne hesap vereceksiniz. Böylece son sözümüz, şu dersleri bize anlatan, okutan, sizlere dinleten, bizi şu saatte bize hidayetler yaratan Allah'ımıza hamdü senalarla hitama erdirmek olsun. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin diyerek, Hamdü senalarla hitama erdiriyoruz. El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile